a Muzaffarizgur、レジメトンチョバン、エフェクト、コークマンシャカー、オ a アサナチュラー、ネジラ、ハイアカンレ、サーディック、ペクチャンコシャー、ポストジ h n i g ネ k t a イ、 Münire Tanju Tuncel Orhan Ünal Gürel Melek Şeyhime Erton Bahri Ertuğrul Bilda Bekçi Cemil Şahman Yok yok ya. Ay ödümü kopardın be. Ne o öyle tam arkamdan gelip de şey gibi. Canım sen ayakların ucuna basarak gezdemedin mi evin içinde? Dedim dedim ama gelde benim kulağımın dibinde tarzan gibi bağır demedim. <gülüyor> Yürüyeyim mi o patlın ya? Atını at. Ha niye? Gazdiy canım. Ta bayramın bir gün öncesinin gazdesi. Üç gündür dışarı çıktın mı ki? Abla Allah sıkıldım ben artık. Saat kaç? Saat üç Eh akşama az kalmış artık çıkabiliriz dışarıya Ah tamam çıkalım da ondan sonra Apartmanda ne kadar insan varsa Ah、oh, ah、oh, geziden dönmüşler diye dolusunlar eve Ondan sonra da gelenleri oturtacak yer bulama Şu odanın Şu odaların durumuna bak ya At koştur içinde at Allah razı olsun hani şu hacizcilerden Evde ne varsa、Hı. alıp götürürler Allah razı mı olsun、hmm, Razı olsun ya Sadık koltukların üstüne oturma Sadık aman halıların üstüne sigara külüsü itme Sadık Aman yemek masasının çizilmesin. Sadık, aman saldınlarının bacağı eğilmesin. Oh şimdi, oh. Her yer saadın. İçimden ne yapmak geliyor biliyor musun?、Hı. Şöyle odanın içinde dört döne döne bir kasap ağası oynamak geliyor. Rentan <gülüyor> pom <gülüyor> <gülüyor> hop, hop pop hop, nan, nay nay. Şişt, <gülüyor> nan, nay nay. Yavaş. Nan, nay nay nay. Yavaş diyorum <gülüyor> sana. Al kapdakiler sonra evde olduğumuzu anlayacaklar. Ah, ah, ah, nan, nay ah. Oh, nan, nay, oh nay nay. Halden anlamazlar ki. ...bu adamların eşyalarına haciziler götürdüler demezler ki... ...çıkar gelirler. Efendim bayramınız kutlu olsun. Aman efendim sizin de kutlu olsun. Oh oh! Allah! Oh, oh aman! Aa, lan, oynama lan, artık lan, sinirlerim lan, bozuluyor. Oynama mı? Yahu borç bini aşınca insan ne yapar ha? Oynar! Al sana! Allah! <gülüyor> al sana! Şekerim senin <gülüyor> sinirlerinde iyice bozuldu anlıyorum. Üç gündür bu dairenin içinde hapis kalınca tabii böyle. <gülüyor> aman Allah sil! Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Hep senin yüzünden! Ne vardı hoplayıp zıplayacak? Yahu bunlar benim hoplamamı mı bekliyorlardı? Bana bak, pencereler... Aa tamam, kapalı kapalı. Hiç sesini çıkarma, soğuk alma, kıpırdama, oynama! Ben gez göz arpacıyı ayarlıyor ve delikten bakıyorum! Şşşş şşşşşşşşş! Yavaş! Ayağım oluncuna bas be! Ay, kimler kimler? Sus yahu! Baksana zil sesine! Şşşt! Yavaş! Geriye dön, marş! Ay, gittiler mi? Evet, gittiler! Kimlerdi? Bizim çocukçu başı Orhan! Katmış ardına üç çocuğunu bayram ziyaretine geldi.、E、peki Orhan eşyalarımızın haciz edilipini bilmiyor musun? Tamam hiç bilmez rol olur mu? Onun karısını biliyor musun? Karısının ne sever o kadın? Ah yazık, vah yazık demesini, sulu gözlü. Oturur hem kendi tane tane döker hem de seni ağlatırdı. Ay, ah, ah, ah, necistiyim? O güzelim koltukları mahcuz ettiller. Ah,、oh, necistiyim? O güzelim yemek masasında mahcuz ettiller. Ay, ocağının buzdaları da mı gitti? Ay, çamaşır makinesi de mi gitti? Ay, ay, ay bana fenalıklar geliyor. Aa, belki münireye fenalıklar gelmiyor ama şu anda bana geliyor yeter artık. <gülüyor> necistiyim iş? Nişasta gibi bir şey. Kadınlar böyle durumlarda daha hassastırlar. Ya biz hassas değiliz. Hani şu bomboş evin içine bak da... ...için cız etmesin. Ama suç kimin? Haa suç kimin? Sadık! <gülüyor> Sadık! <gülüyor> suç annenin. Yahu paramız yok. Biz anlaşıyoruz. Yok efendim olmaz. Ben buzdolabı olmadan kızımı vermem. <gülüyor> efendim yedi buçuk ayak olmazmış. El alem ne dermiş sonra? On buçuk ayak olacakmış. Aaa halısız ev olur muymuş? Bir tane de olmazmış. Dört tane olacakmış. Ya o şifon yer mi, mifon yer mi ne haltsa işte o Necila hanım üzerinde oturup tuvaletini yapacakmış. Hay! <gülüyor> <gülüyor> Kaynalanam gelsin de şimdi kızının nasıl pencere duvarına aynayı dayayıp tuvalet yaptığını görsün. <gülüyor> nasıl şekerim? Nasıl boyamışım gözlerimi? İyi, otomobil farı gibi. Ana olur dolanıp durma boşadığın içinde. Fırın, ya o fırın, fırınsız ev olmazmış. <gülüyor> Sanki pide yapıp satacağız. İşte sonu böyle olur. Adamlar bir ay beklerler, iki ay beklerler, sonra da insanın kapısına haciz memuruunu dayarlar. ...ne var ne yok alıp giderler... ...bize de nah o köşedeki yatakla... ...mutfakta bir iki tencere bırakırlar... ...bitti mi?、Eh, bitti galiba... ...hayatım ben hiçbir şeyden şikayetçi değilim ki... ...ama ben şikayetçiyim... ...maaşımın dörtte biri sen sağ ol hacize... ...dörtte biri de ev kirasına... ...niye ağırlığını koymadın ha evlenirken... ...niye demedin annene... ...anne biz ileride hepsini yaparız... ...şimdiden gerek yok bunlara diye...、E, ...annemin oyunu biliyorsun... ...biliyorum biliyorum maşallah babandan belli... ...annen şuradan kırk gün kalkmayacaksın desin... ...Baban yerinden kıpırdamaz! Aa, onların birbirleriyle sevgisi büyüktür! <gülüyor> bu ne sevgi aa vou Bu ne ızdır shepherden Am away!!! Yavaş! Aşağıdakiler duydular galiba sesimizi ay, Duymaz olsunlar yavaş yavaş、oh. Kapı bu y Londa ya! Mapiendik täälendirham Preyişt şaşırdım Tannuk! Postacı, postacı mı? Şapkalı mapkalı postacı işte!、Ya、açsana! Açın mı? Ya ihbanlame falansa? Ayol hiç tatil günü ihbanlame olur mu? Onun için tatil olur mu? Aç canım, belki önemli bir haberdir!、Ah, kusura bakmayın postacı bey! Ee, şöyle yemekten sonra <gülüyor> üzerinize afiyet bir rehavet çöktü de! Telegrafınız var efendim! Telegraf mı? Şurayı imzalayacaksınız, buyurun! Aa、ah, imza! Atarım atarım, alışkınım! <gülüyor> Allah'a ısmarladın! Güle güle! Güle <gülüyor> güle! Şişt! Açsana ayol, açsana kimdenmiş? Ya dur kapıyı kapıya alın! Aaa! Aa! Sadık! Aaa! Ay Tazan gibi niye bağırıyorsun anne? Söylesene kimden? Bu ne Sevgi, ah、ya、bu、işte. ne ıstıraha? Babandan geliyor babandan Ay versene Geliyorlar geliyorlar Oh oh buyursunlar efendim buyursunlar Gelirken ikide at getirsinler、Ay. Oh odadan odaya odadan odaya koştursunlar Ay, Ne yapacağız Sadık Ne yapacağız var mı evden kaçacağız Olmaz Niye olmazmış、e, Mektup yazmıştım bayramdan önce Sadık çok yorgun bu bayram evde oturacağız dinleneceğiz diye yazmıştım Niye öyle yazın Seni düşündüm Gitme gelme masrafı hediye şu bu paramız mı var Onun için yazmıştım、oh, İyi öyleyse Şimdi annenle babanı bu tam takır kur bakır evde ağırlarız Öyle değil mi şekerim? Konuk umduğu yerde değil, bulduğu yerde yatar. Vallahi annem evi böyle görürse yüreğine iner zavallı. İsterse böbreğine insin. Hacı sizi burada eşyaları toplarken annen evinde gel keyfim gel ediyordu. Haberi var mıydı bizim çektiğimiz sıkıntılardan? Yok efendim koltuk, kanepe takımı bilmem ne stili olacakmış. Şayet o stil olmazsa... ...kızı Necla'yı Ahmetoğlu Sadak'a dünyada vermezmiş. Şimdi gelsin o, şu kuru sandalyeyi elime alıp geçeceğim karşısına. İşte bu çok sayın Kaynana'm Hazretleri 14. yüzyıla olup 14. yüzyıla bil haslayazlık sinemaya gittiğinde bu sandalye üzerinde oturdu, nohut çekirdek yerdi. Ağla ağla ağla. Benim ana ağlamış şimdi de senin ana ağlasın biraz. Az sabret, annenle birlikte ağlarsınız. Sen sen beni hiç sevmiyorsun. Of of seviyorum seviyorum. Zaten hep seni sevdiğim için bunlar geldi ya başıma. Yoksa daha söz kesilirken, annen gidipte o vagon gibi gardırobu beğendiğinde... ...Alın Ahmet oğlu Sadık burada kalsın, Bahri kızı Necla da evinde kalsın derdim. Hadi, hadi, hadi, hadi sil gözünün yaşını, sil, hadi. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bir şeyler yapmalıyız, eşya bulmalıyız. Düşünelim bakalım bir şeyler. Bir öğrenirse anneciğim, tüm eşyalarımızı hacizcinin götürdüğünü... Çok söyledim haciz memuruna, yahu götürme. O düdüklü tencereyi kaynana mı hediye etti、Ay. diye, dinletemedim ki... Efendim size bu bıraktığımız tencereler yeter dedi. Anne şimdi o düdüklü tenceriyi görmezse、Ay. vallahi düdükler gibi öter. <gülüyor> Yine Orhan'a başvuracağız çare yok. Orhan'a hangi Orhan'a? Tamam kaç Orhan var ya o çocukçu başı Orhan'a. Başka yakın arkadaşım yok ki.、E, ne yapacaksın Orhanlı?、E, eşya bulalım dedin ya. Ay hadi şekerim ne olursun bir an önce harekete geç. Neredeyse gelirler. Nereden araba bulacağım? Nasıl taşıyacağım? Şunu bunu nasıl çıkartacağım? Ta bu kata kadar. Hatırım için ne olur ben de yardım ederim sana. Ya dur bakayım. Olur mu ya buzdolabı, bu, şu bu çamaşır makinesi... Vallahi olmaz Necdet! Ayy ne olur hayatım! Ayy hatırım için! Of of ne çileli başın varmış ya! <gülüyor> Bilmem ki Orhanlar evlerine vardılar mı başka yere falan mı gittiler? Hadi canım ne olur bir tanem ne olur hadi! Hadi! Kusura bakmayın Geçin geçin ee, ya, şey, Geçsene Sadık yahu Baksana geçmeyeceğim diyor Geç canım geç Bizde geçerken çocukları anneannesine bıraktık <gülüyor> Fırsat bu fırsat biraz laflarız <gülüyor> Münire yine ağlama Ay napıyım ayol elimde değil Sadık beyi görünce necişçiyim aklıma geldi Necişçiyim aklıma gelince hapsedilen eşyalar geldi Elim dediği tutamıyorum kendimi <gülüyor> Napıyon ne necişçiyim Necişçik şey yapıyor Ağlıyor böyle sizin gibi iki gözü iki çeşme ağlıyor Necişciğim. Ah Necişciğim, o güzelim dolaplar, o güzelim halılar, va va. Şimdi şey Necişciğin babasından telgraf geldi yani şey Necişciğin annesi ile babası ondan sonra geliyorlar mı yoksa? Hanım bir dakika. Evet geliyorlar. Ah ah mahvolur kadıncaz, mahvolur Necişciğim ah ah nereye gideyim ben ah. Mutfağa git mutfağa. Şurada iki söz edelim ya. Ay dayanamam. Ay Hanım. dayanamam. Hanım. Şimdi sizden birkaç parça eşya şey diyecektik. Ay, yani, ay ay çok fena. Ay. Neşla şey yani necişçik. Annem evi böyle şey görürse. Altan bakır kırmızı bakır görürse kalten gider kadın ay. Tamam tamam tamam. Kardeşim. İstediğin şey ya. Yalnız araba bulamadım. Önce isterseniz firmayı götürüyüm. Izdiniz olursa bir taksinin ardına atarım. Efendim. ああ。 Aman kollarım. Ah çok mu yoruldun aa, şekerim? Bittim bittim aa, bittim canım. Fıtık olmasam iyi. Hem iki yanlı fıtık. Ay yok. Bir、ol. su ver su. Aa, aa. Al iç canım. Oyana moyoy. Oyan, oyan. Her şey kapıya yığıldılar. Ama ama o miniyedelenin kadın ahlarla vahlarla yıktı orzalığı. Ay ay ay ay belim. Acı.、Ah、Valla şuramda bir şey kır çiğnedi. Ay dur dur, dur dinlendin. Dinlen. Araba Konuş, yok、konuşma. araba. Ancak bu menet fırına bir taksiyat. Ay kolum oynamayım. Ay kolum oynamayım yok kolum. Ay, ay dur dur ben içirim iç. sana. Ay, dur canım. İç. Yeter yeter.、Oh. Şey onca şeyi ben taşırsam. Şey yap o zaman ne iş lan? <gülüyor> en iyisi sen hastanenin birinden bana bir yer ayırt Acildi, acil de ay. acil. Ay, ay. Aman bellerim, ay kuru olduğunu gibi çatırdıyor bellerim. Acil ama. Hadi tut taşı onu kapının yanına. Tamam. Ay ay ay ay ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dur dur dur dur dur dur. Burada dursun. Acil gelinin. Ay dur. Ee, onların buzdolabı ne renk? Pembe. Ee, ama bizimki beyazdı. Badana çekerim badana. Aha. Aa.、Ah. Annemler. Annemler. Fırın ortada kaldı ya. Ay, açıyorum kapıyı. Fırın ya o kıymalı ya o peynir mi? Kızım. Ah, anne anneciğim. Kızım yavrum babacığım. Ah bir tanem yavrum. Ah. ah. Ay ne oldu damadım? Biberik sancısı mı tutmuş öne fırının yanında yumulmuş kalmış. Ya Sadı. ーこかでしょ Bak、evet. şimdi efendim、e, ben şeyde mallı gülüyken öldüyse Allah rahmet eylesin, kaldıysa Allah selamet versin.、E, bir Asım Bey var mı? Bahri!、Mu? Çocuk burada sancıdan <gülüyor> kıvranıyor sen tutmuş.、E, silkeleyeyim mi? Aa, yok aman aman、e, ben öyle yok sağolun.、E, ben silkelendiğim kadar silkelendim. Bahri、oh. hiç insan silkelemekle böbrek etmez. Düşer mi? E、canım Asım Bey silkelerken düşürmüştük böyle şey gibi tut gibi silkelerdik adamı. Ben şimdi sadı. Ya ya ya ya geçiyor galiba. Ha、ah, ah, ha geçiyor geçiyor. Necila geçiyor. Hep böyle olur. Sence bir zaman sonra ayaklarımdan çıkıp gidiyor. Ya a a şey、e, niye böyle ayakta? Saldırı... Ya ya ayakta. A a a a sadığın şeyinden farkına varmamışım. Taşınıyormusunuz yoksa? Hayır e, evet. E, Ya yani şey gibi değil mi? <gülüyor> Evin içi sanki taşınıyor musunuz gibi değil mi? <gülüyor> ya bakın ne baş, değil mi? <gülüyor> bayıldım mı? Neye? Şey ya, et böyle eva bayıldım. Bak sana Melek, bak sana top sahası、ha. gibi. <gülüyor> top dediğimizde biz de zaten Nesliha ile şey böyle şey oynuyoruz da top oynamıyoruz da、e, Nesliha neydi o canım? Ha şey biliyor biliyor oynuyor. Oh bayıldım. Neye bak? Bak sana karıcığım. Oh bayıldım doğrusu. Bu odada bir şey yok, bomboş bayılırım. Vallahi bayılırım. Evlediğim eşya olmayacak. İnsanı şöyle rahat rahat dolaşacak. Bayılırım. Hayır, biz de bayılıyoruz. Bayılıp bayılıp bayınıyoruz. Ne oldu kızım eşyalarınızı? Şey, bizim eşyalarımız mı? Şey yani buradaki eşyaları soruyorsunuz. Hani evlenikten aldığımız eşyaları soruyorsunuz, öyle değil mi? Ee, şey ben buna fırın <gülüyor> de, de, demem, mu derim. Uf, uf ayağım. Demem. Ben bunu fırın demem. Fırın mı? Bunun neye fırın?、Hı? Fırın dediğim pide, böyle kıymalı, kıymalı. Ay bu sizin fırındı! Evet de değil. Ben ona da bunu da fırın demem. Ben böyle mi dedim adamlar ha ne işler? Böyle mi dedim? Ben bu fırından mı dedim söylesene? Böyle demoda olmuş pide bile pişirmeyen fırın. Şey ediyoruz da anneciğim. Eşyaların tümünü değiştiriyoruz Sadık.、Hı. Öyle yapıyoruz Sadık. Yani ben yapıyorum. Eşyaların tümünü değiştiriyorum. Efendim mi? Monotonluğu hiç sevmem. Bayılır. <gülüyor> Allahı bayılır. Bir evde böyle sık sık eşya değişti. Mahir, sen değerli şeye bayılırsın. <gülüyor> Sadık eşyaların tümünü bir bir gönderdi. Gönderdim bir daha da geri, yani geriye yenileri diyorum böyle. Ya?、Şey、oldu. <gülüyor> bir koltuk kanepe takımı ısmarladı. Ellinci Louis'tili. Ellinci mi? Ellinci Louis. Doğru. Ellinci Louis demiştin diye mi? E, Louis'ler kaça kadardı?、E, bu 50. Louis yeni çıkmış babacım Gayrimeşru Louis'ymış bu Onun için stili de böyle hurma ağacı gibi <gülüyor> Hurma tepesine tırmanıp şöyle hani rahat yerleşecek insan ha? Evet <gülüyor> Böyle şey koltuk yüksekte Haa yüksekte evet <gülüyor> <gülüyor> Bayım bah... Bahri Bırakmıyorsun ki iki söz edelim ...ne zaman karar verdiniz eşyaları değiştirmeye? Ee, şeyden önce... Milattan、e, önce,、e, ay, şey ay, yani、yok. bayramdan çok、Aha. önce... ...dedim ki bayrama yetişsin dedim... <gülüyor> ...ama kanepacı sözünde durmadı. Ay bayıldım ay mutfağa bakanım mutfağa tam takır melek tam takır. Aaaa! <gülüyor> sen bunun nesine bayıldın Bahri? Şey dümdüz tepsi gibi. Ben buna fırın mı derim? Hıh! Halılarınız、Heh. ne oldu? Ben öyle halılar ısmarladım ki dokunuyor <gülüyor> Kızım neler oldu bakayım bana bir bir anlat Ayy verim Ayy ay, ay, ay, sadıkcım ay, sadıkcım Ayy ay, ay, ay, ay, ay, canımı Ayy çok fenayım Ya bırakın şu çocuğu bir sirkeni Yok sakın sirken etmek istemiyorum tamam iyi geçti geçiyor、oh. Böyle ayakta boğazım ben geç. Aa, sen de su iç, sen boğulursun. Ee, siz bize bakmayın, biz böyle ayakta da zaten biz alışkınız değil mi bizler? De? Ya ya Sadık işe yetişirken kahvaltıyı böyle ayakta. Ee, ben hep ayaktayım, alışmışım. Akşamları gelince yemekte yine ayakta. <gülüyor> Ama öne bir yemek masası ısmarladım ki. Eha sağolsun Sadık. <gülüyor> Altı kişiliği beğenmedim. Bayıldım, bayıldım. Bahri. Maydanozca canım şöyle demet demet maydanoz yemesine bayıldım. Bilmez misin? Vallahi öyle ayakta içemezsin. Gel Sadık yanıma ot. Bahri. Canım çocuğun böyle ayakta bebri. Bu evde bir şeyler olmuş. Aha, ne olabilir ki anneciğim? Ne olabilir ya? Ne olabilir şey? Bu eve sanki top düşmüş. Komşularda yaramaz çocuk filan var mı? Bahri. Canım top düşmüş dedin. De. Buyurun babacığım, buyurun maydanoz yiyeyim. Buyurun. <gülüyor> Teşekkür ederim. Buyurun, sizi dinliyorum, sizi. Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Siz babacığım alçakta O zaman size öteki odadan ben Şimdi şey yaparım Hadi bul da babana alçak yastık görelim Canım sen de niye soruyorsun? Allah Allah sen bana yardım et demedin mi? Üf, teşekkür ederim hayatım Sıkıntımdan ne yaptığımı bilemiyorum Bana bak şu kılıfı şu sandalye minderine geçir Olur tamam. olur tamam、hadi. Bana bak anneni duvardan yana yatır Babanı da bu yana böyle yap böyle yap Tamam、hadi. tamam Ardından da iki sandalyeyle takviye Tamam mı?、Tamam. Hadi al götür Alçak yastık geldi. Bunu da şuraya koyalım. Ah、oh, yayla gibi. Ah、oh, yayla gibi. Şu sandalyeleri de şuraya koyarsanız. Ölüm tehlikesinden kurtulmuş olurum. Ah、oh, bayılırım. Neye bayılırsın Bahri? Ölüm tehlikesiyle yatmaya. İyi geceler anneciğim. İyi geceler babacığım. Ayy. ...Tonton çocuklar gibi son görevimi de yaptım, iyi geceler diledim. Ben de şu örtüyü vereyim. Beni duvara yapıştırdın Bahri! Duvara mı? Yahu benim yarın dışarıda yatıyorum be! Ört kızım, ört sen bakma annene!、E, Kuşluğu yastıkta yatsa şikayet eder! <gülüyor> i̇yi geceler anneciğim, babacığım! İyi geceler kızım! Bana bak, yuttum <gülüyor> sanmayın! Evet! <gülüyor> Yarın sizinle konuşacağım! Ee, şey elektriği söndüreyim mi?、E、söndür kızım söndür! Elektriği söndürmek için buradan bir çıkarsam bir daha yerleşemem! Annem çok rahatsız yattı! Az bile! Aslında sandalye üzerinde yatıracaksın sandalye! Yok efendim bilmem ne masası mağından olacakmış、Şişt. Ah işte yat da o dar yerde aklın başına gelsin Yavaş duyacaklar Duysun korkun mu var şu halimize bak ya Yarın bizimle konuşacakmış Ben de onunla konuşacağım Şuncacık maaşımla beni elli bin lira borca sokmak neymiş ben de onu konuşacağım Kendimize kalsa yavaş yavaş her şeyimizi alırdık Peki Şimdi biz nerede yatacağız、ah, Al bakalım Valla ben bittim öldüm anlıyor musun Necla Bittim öldüm bugün Gerçekten böbreğime sancı girecek anlıyor musun、Ay. Of Uçul mu? Ne bulursan al gel şurda yatalım hadi. Hiç olur mu Sadıkcım? Her yer beton. Ee, hadi gidi ver Orhanlara kadar bir şilte al gel. Abu saat değil.、Mi? Canım ne var yabancı değiller ki uyanırlar? Üç sokak ötede. Ha, üç sokak ötedeymiş. Bir kilometre diyemiyorsun da. Biliyorum hayatım çok yoruldum bugün ama hatırlametin ne olur. Sonra biliyorsun benim bademciklerim. Allahım sen bana sabırlar ver. Allahım sen bana sabırlar ver. Nezme şekerim. Asıl yarını düşünüyorum. Ha、sahi annemin farkına varmadı. Onların düdüklü tencerelerinde şişten içine koy getir olmaz mı? Üstvahane Allah gece arası düdüklü tencere, gece arası kelle pişireceğiz Orhan Bey kardeşim <gülüyor> canım çok istedi de. Töbe töbe ya Rabbi ya Rabbi. Vallahi、evet. dur hele kiburdama yakarım ha.、Ah, şey Bekçi Efendi, Atelinde çini yere. Valla kıpırda mı?、E、şimdi şey Mekçevendi arkadaşlardan evde yatak yoktu da. Deme kervde yatak yok di, hem?、E、şey evet. Gece yorulduğu aklına yatak almak düştü, hem? Yatak valla Mekçevendi. Valla dur kıpırda mı yok arı mı? Şey geldi kaynanamız sonra kayınbabam işte onlara yatağı verince. Çekil bakalım çe kenara. Çekil. Deme kaynanan kayınbaban baba ne? Evet. Şimdi şu yerdeki yatağın içinde et bir şey yok di, öyle mi? Yatak beklece ben hiç bir şey yok içinde. Dur kıpırda ama. Demek içinde bir şey yok di. Öyle açalım bakalım. <gülüyor> Demek bir şey yok di, ha? Düğüklü. Lü tencere. Hiçbir şey yok di, ha? Ya bu düdüklin ne ha? O şey düdüklü. Canım yürü bakalım, yürü hele. Asıtlasın. Seni gidi seni. Demek mahalleyi ne zamandır soyup soğana çeviren hırkıs sendin o? Bekçi beni ben şey sadık bakın. Soğuz yarı yarı da garakolda ne oldüğünü anlarız. Of of başıma gelenler. Of ben kendime yatacak yer buldum Necla. Sen başının çaresine bak. Mek ortağında Neclo ha? Yarı yarı garakolda anlatırsın birbirine. Tam Takır Atlı oyununu musa dinlediniz. Yazan Muzaffer İsgü, reji Metin Çoban, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Necla Hale Akınlı, Sadık Bekçan Koşar, Postacı Zihni Gökday, Müniere Tanju Tunçel, Orhan Ünal Gürel, Melek Şehime Erton. Bahri Ertuğrul Bilda Bekçi Cemil Şahman、Müzik、Radyo tiyatrosu sona erdi, hoşça kalın sayın dinleyiciler!